Bazen ikindi yerine öğleye niyet ediyorum. Kılarken demiş. Niyetden e, dolayı bozmam gerekir Hayır. Yoksa. Yani öğle vaktinde siz ikindi niyet ederseniz öğle namazı kılmış olursunuz. Bu kadar söz önemlidir, zihin önemlidir. Peki tam tersi yine aynı oluyor, Tabii. Değil mi hocam? Yani, ikindi değil mi? vaktinde öğle niyet ederseniz iki namazı kılmış olursunuz. Bu kadar e, biliyorsunuz niyetin asıl yeri kalptir, zihindir. Siz e, efendim. Öğle namazı kılmak üzere seccanenin başına gittiğiniz zaman, yani öğle namazı kılmak üzere abdest aldığınızda, seccanenin başına gittiğinizde veya camiye gittiğinizde zaten niyet etmişsin. Her niyet biri tebettir. ayrı ayrı niyet oluyor. Bunlar niyettir zaten. Bir de niyet ettim Allah razı olsun. Öğle namazının farzını kılmaya demek de e, sözlü müstehaptır. Yani o söze itibar edilmez zihninizdeki şey olur. Ama siz unutkanlığınız sebebiyle gerçekten, e, delim ki ikinci namazı kılıyorsanız, yani vakit içinde olmaz da. Yani öyle içinde siz ikiniz yakılsanız öyle namaz kılmış olursunuz.